Allah Adem Aleyhisselam'ı yani bizi cennetten kovmasaydı cehenneme de girmezdik. Bu nasıl bir adalet tecellisi? Bu biraz önce söylediğimiz meseleye benziyor. Yani çekirdeklerimizi toprağa ekmeseydik hep çekirdek olarak kalsaydı olmaz mıydı? Senin çocukların vardır onlar camı kırmasın, yaramazlık yapmasın diye onları sürekli bir odaya kilitleyip gelişmelerini engellemek ister misin? Cennet burada aynı o oda gibi sabit, değişmeyen, durağan ortam demektir. Gaybi cennet demek değil. Müfessirler buna değiniyorlar. Cennet çocuk için sabit, sakin ortam demektir. Burada seviyeler sabittir, gelişmiyor. Gelişmesi için mikrobun, şeytanın musallat olması lazımdır. Niye aşıyla mikrop şırınga ediyorlar vücudumuza? Vücut imtihanını versin, hastalığı yensin diye. Biz de dünyaya inmişiz, damarımıza imtihan aşısını almışız, burada gelişiyoruz. Bir miktar hastalanıyoruz, bir miktar kaybediyoruz. Hatta bu aşıdan ölenler oluyor. Ama neticede toplum sağlıklı oluyor. Şunu da ilave edelim, basit bir halk diliyle ifade edelim. Ticarete giren adam riske girer, çok kazanır. Öbürü diğer tarafta 100 milyona talim ediyor. Tabiri caizse Allah insanı imtihan dünyasına eğer atmasaydı biz normal bir hayvan türü olarak kalırdık. İnsan olamazdık. İçimizden evliyalar, peygamberler çıkmazdı, ilim, irfan gelişmezdi, sanayi bu kadar gelişmezdi. Ama çocuk gibi bıraksaydı, cennette kalsaydık ki bu cennet maddi bir cennettir veya sorumsuzluk dünyasıdır, o zaman yeryüzünde sıradan bir tür gibi kalırdık. Zaten o gibi türlere ihtiyaç yok. Çünkü yüz binlerce tür var. Namaz kılmak istiyorum fakat vaktim yok. İş güç, okul gibi işlerden vakit bulamıyorum. Hem zaten dinimiz çalışmak da ibadettir dememiş mi? Evet, çalışmak ibadettir. Fakat bu çalışmanın ruhunun ruhu namazdır. Bu şuna benzer bir fabrika kurmuşsun ancak içine elektrik vermiyorsun. Senin günlük iş hayatın, okulun, tuvalete gitmek dahil diğer eylemlerinin ibadet olması için bunlara bir elektrik, bir ruh lazımdır. Eğer biz bu ruhu günlük hayatımıza katmazsak diğer ibadetleri de kaybederiz. Hem de namazdan da mahrum oluruz. Peki diğer işler nasıl ibadet oluyor? İbadet Allah'ın insana vermiş olduğu vazifelerdir. Mesela gözü vermiş, vazifesi görmektir ve göreceksin. Şimdi sen sürekli bir halde gözünü kapalı tutsan ne olur? Şıldırırsın. Çünkü vazifeni yapmıyorsun. Kulağa demiş, sen işiteceksin. Kulağını tıkasan, o da insanın dengesini bozar. Dile demiş, sen konuşacaksın. Konuşmasan ruhun bozulur. Namaz da kalbimizin, ruhumuzun, bedenimizin temel bir ihtiyacıdır. zamanın tabiriyle fıtratın yani yaratılışın bir borcudur. Vaktim olmuyor diyenlere şunu söylemek istiyorum. Her gün üç öğün yemek yemeye vaktin oluyor da. Çünkü yemek yemek senin bedeninin ihtiyacıdır. Kalbinin ve ruhunun gıdası olan manevi ve ruhi dengeni ayakta tutan namaz gibi güzel ve maddi manevi rahatlatıcı ve temizleyici bir ibadete niçin vaktimiz olmuyor? Her şeye vakit buluyoruz. Gazeteye, televizyona, kavgaya. Fakat günde bir saat namaza niçin vakit bulamıyorsun? Demek ki bu insanın kendini yanıltmasıdır ve şeytanın etkisine girmesidir. İnsan vazifederdir ve bu vazifenin de bel kemiği, can damarı, göz bebeği namazdır. Namazı bırakan insan diğer vazifeleri de güzel yapamaz. Başarılı bir öğrenci de olamaz. Olsa da başka bir itilimle olmuştur. Onun da kıymeti yoktur. Veya ileride sarhoşluğa müptela olur o insan. Namaz sayesinde huzur bulamayan bir insan, gönül sıkıntılarını ancak içkiyle, eroinle veya buna benzer şeylerle telafi edebilir. Bu ise çok büyük bir beladır. Kısacası namaz, hareketiyle, duasıyla, temizliğiyle vücudumuzun yemek içmek gibi temel bir ihtiyacıdır. Diğer ihtiyaçlara madem vakit ayırabiliyoruz, bir iki eksikle de olsa, ki bunun telafisi vardır çünkü kaza yapabiliyorsun, fıtratımızın gereği olan namaza da günde bir saatimizi ayırmamız gerekir. Hiç vaktim yok demek insanın kendi kendini aldatmasıdır. Bu da aldatmaların en kötüsüdür. Çünkü kendini aldatmak, intihar etmek, kendini öldürmek gibidir. Birisi seni öldürse şerefli gidiyorsun. Fakat kendi kendini öldürürsen şerefsiz gidiyorsun. Demek ki bu adam beceremedi, düşük bir insandı, vazifeyi kaldıramadı, intihar etti gitti derler. Misal aleminde de 24 saat 24 altın gibi gözükür. Hatta Türkçedeki vakit nakittir sözü de bu manadadır. Allah bize bu 24 altını vermiştir. Biz bunun 23'ünü dünya için harcıyoruz. Bir saatini de sonsuz bir mutluluğa erişebilmemiz için Ahiret için Allah kullanmamızı istiyor. Ben namazı kaçırdığım zaman manem ve maddeten gerilime giriyorum. Günahından değil de o vazifemi yerine getiremediğimden dolayı. Arkadaşlarımdan da sormuşum, hatta istatistiki olarak da sabittir ki, namaz kıldığımız zaman ruhumuz, kalbimiz, işimiz daha randımanlı gidiyor. Hatta yüz defa denemişim, sabah namazını kaçırdığım zaman, uykuda kalıp kaçırsam dahi, ki bu yani uykuda kalmak mümin için bir mazerettir, o günkü işlerim randımanlı gitmiyor. Kıldığım günler daha randımanlı gidiyor ve ben buna Allah katında şahidim. Türkçe ibadet olur mu, olmazsa nedeni nedir? Şöyle izah edeyim, bizim gibi yüzlerce senedir Müslüman olan, Osmanlı'nın torunları olan, İslami tabirleri bilen, Kur'an'ı bilen, Çocuklukları Kur'an kurslarından geçen bir millet için olmaz. Bu kadar fark var arada. O kutsal kelimeler, ilahi söylemler tercüme edildiği zaman derisi soyulmuş ceset gibi oluyor. Bu da insanı tiksindiriyor. Sen de sanıyorsun bu adam çirkindir. Hayır, derisi olsaydı o çirkin gözükmezdi. Onun için böyle güzel kelimeler, flaş kelimeler, harika kelimeler dururken ki başta bu kelimelerden beşini söylemiştik Subhanallah, velhamdülillahi vela ve la ilahe illallahu, allahu ekber ve la havle ve kuvvete illa billahi l'anil azim'' gibi kelimeler dururken soyulmuş, yıpranmış, çürümüş tercümelerle uğraşmanın bir anlamı yok. Anlamı olsa da milliyetimize bir hakarettir. Çünkü, basit bir dünya menfaati için binlerce İngilizce teknik kelime öğreniyoruz, 60 sene boyunca ahiretimiz için, ebedi hayatımız için 60 kelime öğrenmiyoruz. Bu büyük bir sakatlık ve dengesizliktir. Bize yakışmaz. Bu demektir ki bir İngiliz, bir Fransız kadar biz İslam'dan uzağız. Ama hayır, biz İslam'dan uzak değiliz. 600 sene boyunca biz bu işin bayraktarlığını yaptık. Bin senedir biz Müslüman bir milletiz. Dilimizin yarısı Arapça kelimeler, yarısı Farsça kelimeler, yarısı da diğer İslam tabirleridir. Bu kadar içli dışlı olduğumuz bir işi niçin yapmayalım? Bunu unutmanın ne anlamı var? Bir kelimeyi diriltmek için bazen devlet milyonlarca masraf ediyor. Biz kelime diriltmek yerine öldürmeye çalışıyoruz. Arapça bilmeden Kur'an anlaşılabilir mi? Mealler onları yapanların Kur'an'dan anladıkları kadarını mı yansıtır? Bazı yanlış anlaşılmalar vardır Ama zamanla bunlar selekte edilecek Şimdi gelelim Kur'an Arapça bilmeden anlaşılır mı? Evet anlaşılır Kur'an'ın temel maksatları normal bir mealden bile anlaşılabilir Neden? Allah'ın varlığı, birliği, ahiretin hakkaniyeti ibadetin hakkaniyeti, hukuku, mirası, temizliği, namaz gibi meseleleri Normal bir mealden anlaşılabilir Ki binlerce tefsir yazılmış tarihimizde Türkçe de buna dahil. Dolayısıyla Kur'an anlaşılmaz demek yanlıştır. Anlaşılamayan boyutu nedir Kur'an'ın? İnce derin manalar var ki zamanla onlar keşfedilir, ortaya çıkar. Kur'an'ın mucizeliği zaman geçtikçe anlaşılır. Merak eden herkes için de bu kapı açıktır. Ancak her asırda 1400 senedir Kur'an'ın ana konuları anlaşılmış ve yaşanmış, okunmuş, her milletin diline çevrilmiş ve uygulanmıştır. Ancak her asır kendi ihtiyacına göre farklı farklı ve yeni manalar keşfetmiş. Sanki o asırda yeniden nazil oluyormuş gibi hissedilmiştir. Bu da Kur'an'ın mucizelinin bir yönüdür. Bence mealler bir aşıdan yani seni Kur'an'a bağlayacak kadar yeterli ancak Kur'an'ın çok boyutlu engin mana katmanlarını yansıtmaktan yoksundur. Dolayısıyla meal okumak caizdir, lazımdır. Ama mealle yetinilmemeli, tefsirlere de gidilmelidir. Tefsirler yetmedi, hocalara kadar gidilmelidir. Farklı görüşler normaldir çünkü biz imtihan dünyasındayız. İşin eğrisi, büyürüsü yanlışı da olacak ki doğrunun kıymeti anlaşılsın. Allah imtihan ediyor, birileri yanlış anlayacak ki birileri de Kur'an'ın mucizeliğini görebilsin. Eğer eğri anlama imkanı olmasaydı birileri de çıkıp doğru manayı veremezdi. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Açlık olmasa yemekten lezzet alamazsın. Şeytan olmasa meleğin bir kıymeti olmazdı. Dolayısıyla bunları hoş karşılamalıyız. Vazife bizdedir. Araştırıp, öğrenip, doğruyla yanlışı birbirinden ayıracağız. Madem ben de mükellefim, madem ben de imtihan dünyasında yaşıyorum, ben de Kur'an'ın bir talebesiyim ve ona muhatabım, hadi Bismillah deyip ben de Kur'an'ı anlamaya çalışmalıyım. Bu kelam bana da inmiştir. Ben de onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dinlemeliyim. Hangi hocaya inanalım sorusuna gelince. Farklılıklar temel konularda değildir. İnce işaretlerdedir ki seviyenin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. O elli görüşün çoğu da haktır. Birbirine zıt gibi gözükür ama aslında zıt değillerdir. Onları birileri uyuşturabilir, barıştırabilir. Biz zıt manalar gibi görüyoruz. Aslında biraz daha derine gittiğin zaman her görüşün haklı bir noktası var. O haklı nokta kabul edilmiş, diğerleri reddedilmiş olunmaz. İşe bu noktadan bakmalıyız. Hadislerin bazıları çok garip, sahte hadisler araya karışmış. Net bir kaynak olan Kur'an bize yetmez mi? Bizim inandığımıza göre hadis, alimlerin kültürüdür, onların külliyatıdır. Bir insan alim değilse hadisle amel edemez. Hadis okuyabilir, ahlaki hadisleri manevi hadisleri. Ama hadislerin hangisi sahihtir, hangisi değildir, bunun ölçüsü ancak alimlere kalmış bir vazifedir. Bu işin içinden normal halk çıkamaz. Orada müftülere din alimlerine uyulmasında fayda var. Kur'an yeterlidir ama tefsirleriyle yeterlidir. Tefsirler içinde en birinci gelen yine hadislerdir. Hadisler içinde kusurlu, uydurma hadisler yok demiyoruz, var ama çok az var. Bu başka bir tabirle bir hazineye silik, bozuk bir para düşse o hazinenin kıymetini azaltmaz. Orada tonlarca altın var. Aynen öyle de bir iki tane mevzu hadis var diye, uydurma hadis var diye bütün hadisleri çöpe atamayız. Şöyle değerlendirebiliriz, tarihte ilk ve en değerli tefsir muhaddisler tarafından yazılmıştır. Piyasada hadislerde Kur'an tefsirleri vardır. Birinci manayı Hz. Peygamber ve sahabeleri anlamış. En açık, en kuvvetli, en net manada budur. Biz bunu görüp yaşamalıyız. Hadislerde farklı durumlar niye var? Din bazı detaylarda sabit kurallar getirmemiştir. Detaylarda farklı farklı uygulamalar caizdir. Bu yüzden Hz. Peygamber farklı uygulamalarda bulunmuştur. Temel konularda değil. Çünkü imani konular değişmez. Fakat detaylar zaman ve zemine göre, çağlara göre, ihtiyaçlara göre değişebilir. Ki İslam'ın ilahi bir din olduğu buradan bellidir. 1400 senedir her milletin her boyutta, her çağda ihtiyacını karşılıyor. Peki dört mezhep neden vardır? Kur'an ve hadisler bir eczane gibidir. İçinde inananların ihtiyacı olabilecek bütün ilaçlar var. Mezhep imamları ise doktor gibidir. Doktorlar her zaman her yerde her ilacı veremezler. Verseler doktor olamazlar. Mezhepler şöyle çıkmış. Birisi gelmiş ben bu insanları böyle tedavi ederim. Tedavi metotları vardır. Alman, İngiliz tedavi ekolü, Rus tedavi ekolü gibi her ekol farklı ilaçları tavsiye eder. Çünkü hastasını daha iyi tanır. Mezhep imamları Şafii, Maliki, Hanefi, Hanbeli ve diğer 12 imamlar her zaman önce topluma bakmışlar. Sonra Kur'an ve sünnet eczanesine bakarak o toplumun hastalıklarına, sıkıntılarına çareler bulmuşlardır. Kimisine sen şu ilacı kullan, kimisine de şunu kullanma demişler. Ama başka ilaç yok demek değil, senin ilacın bu, sen bunu kullan demişler. Dolayısıyla insanlar hasta, mezhep imamları doktor, Kur'an ve hadisler eczane üçlüsüyle bu durumları çözebiliriz. Asırlara göre, ihtiyaçlara göre, milletlere göre detaylar değişebilir. Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler de değiştiği gibi, asırların ve milletlerin değişmesiyle detaylar ve ihtiyaçlar değişir. Ama ana konularda değişme olmaz. Namaz, oruç, zekat, örtünme gibi temel değerlerde değişme olmaz. Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve sözü olduğunu nasıl vereceğiz? Evet, çok önemli bir soru. Çünkü insanı birinci derecede ilgilendiriyor. Yani niye birinci derecede ilgilendiriyor? İnsan bu dünyada ilk etapta sanki sahipsizdir. Onunla ilgilenen hiçbir kimse yoktur gibi görünüyor. Dünya hayatı bir çöle benziyor. Ormanda insan sahipsiz bir ortamdayken, birden ezeliği ebedi bir sultandan ona bir ferman geliyor. Diyor ki, sen burada boş, boş değilsin. Evin var, düzenin var. Sen bu vazifeleri ve görevleri yapacaksın. Sonra seni yanıma, katıma, ahiretime alacağım diyor. Yani bu en büyük ilgidir. Kainat katlarından ona bir ferman gelmiş. Fakat bu ferman acaba Allah'ın mıdır? Yoksa gelirken acaba bir şey içine karıştı mı karışmadı mı? Bu nokta çok önemli. İşte bu konuda binlerce milyonlarca cevaplar verilmiştir. Evet, bu Kur'an dediğimiz ferman, kainatın sahibi olan Allah'tan insanlara bildirilmiş bir rahmet fermanıdır. Onlara acıdığı için yetiştirip geliştirilmeleri için bir fermandır. Peki nasıl bileceğiz? Mühür mü var üstünde, imza var mı? Bu fermanın Allah'ın fermanı olduğunu nasıl bileceğiz? Evet, mühürlüdür. Hatta öyle mühürlü ki, hani bazı malzemelerde her parçada dahi kaşa basılıyor, bir yazı, bir imza atılıyor ya, bu Kur'an da her bir cümlesi, her bir kelimesi, her bir suresi, her bir ayeti Allah'tan geldiğini gösteren bir mühür taşıyor. Ve biz bu mühürlere mucizelik mührü diyoruz. 1400 senedir bir kitap inmiş, bir ferman inmiş, 20'ye yakın imparatorluğun kurulmasına sebep olmuş, milyonlarca evliya yetiştirmiş, milyarlarca insan yetiştirmiş, kalplerini, ailelerini, hayatlarını tanzim etmiş, her iyilikte onlara önder olmuş bir kitap, elbette ki Allah'ın kelamı olmaktan başka bir sıfatı olamaz. Haşa, sahte bir kitap bu kadar meyve veremezdi. Peki sahte ne demek? Hepten çürük demektir. Hepten çürük olan bir işten bu kadar kaliteli işler çıkması mümkün mü? Mümkün değildir. Yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bilmek için milyonlarca milyarlarca mucize mühürleri var üstünde. Tarifeler ve mucizeler her noktasında var. İslam'da ilgili yazılmış bütün kitapların her birisinde bu mesele işleniyor. Evet, Kur'an Allah'ın kelamıdır ve mucizedir. Mucize ne demek? Yani insanlar onun eşini, benzerini getirmekten acizdirler demektir. Manası budur. Hiç kimse onun eşi ve benzeri bir kitap ortaya koyamamıştır. Koyamayacaktır da. Teşebbüs edenlerin gayretleri hüsnanla sonuçlanmıştır. Bu icaz konusunda benim de çalışmalarım var. Kur'an'ın evrenselliği, vahiy ve medeniyet, Yasin tefsiri ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an'la ilgili Risaleleri çok açık ve net bir şekilde iki kere iki eder derecesinde ispat etmişlerdir ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu hakikat her yerinden çıkıyor. Yani bilen birisi için bu açıktır. Sen de bir miktar görmüşsün, okumuşsun, şahit olmuşsun. Kitap okuyan, tefsir okuyan her insan az çok Kur'an'ın mevcut hiçbir kitaba benzemediğini, piyasadaki hiçbir kitaba benzemediğini, ya hepsinden üstün olduğunu ya da hepsinin altında olduğunu söyler. Hepsinin altında olma ihtimali sıfırdır. Hiç kimse diyemez. Bir kitap ki hepsinin altında, bütün kitapların altında ise nasıl bu kadar mümin yetiştirmiş? Bu kadar evliya yetiştirmiştir. Tarihte bu kadar devlet yetiştirmiş böyle bir kitap haşa haşa en adi bir kitap olamaz. Demek ki en üstün kitap olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Kur'an'ın dizilişinde öyle bir ahenk, öyle bir bağımlılık, öyle bir düzenlilik, öyle bir intizam, öyle bir harikalık var ki... ...her bir kelimesi öbür kelimeleriyle ilişkilidir. Her bir ayeti öbür ayetiyle ilişkilidir. Her bir sure sanki bir parça gibidir. Zahiren kopuk gibi görünse de bu sureler birer parçadırlar. Ve o sureleri gönderebilmek için nasıl bir ilim lazım olduğunu hissedebilirsin, görebilirsin... Ehliysen anlayabilirsin. Bu konuda İslam alimleri ta hicri birinci asırdan beri Kur'an icazı diye kitaplar yazmışlardır. Kur'an mucizedir diye. Tabii başta ilk asırlarda edebiyat yönünde mucize olduğunu göstermişlerdir. O zaman edebiyata özlem var. Onlar edebiyat yönünden bakmışlar ki hiçbir şiir, hiçbir edebi kitap Hiçbir dini kitap Kur'an'ın edebiyatına yetişemiyor. Oradan anlamışlar ki lafız itibarıyla dahi bu Kur'an mucizedir. Bu konu kitaplarda muhtasaran anlatılmıştır. Sonra hukuk bazında Kur'an'ın bir mucize olduğu ortaya çıkmış. 1400 senedir 1400 farklı milleti, farklı kabileyi, farklı insan gruplarını kabiliyetlerine göre yetiştirebilmiştir. Hiçbir beşeri hukuk bu kadar farklı milleti idare edemez. Çünkü Kur'an bir can gibidir, bir ruh gibidir. Her ihtiyaca uygun bir şekil alabiliyor. Canlıdır, katı kuru bir kanun gibi değildir. Kur'an'ın bir mucizesi de budur. Birincisi belagat yönünden, ikincisi kanun yönündendir, şeriat yönündendir. Üçüncüsü huzur veriyor, sevap veriyor. Yani Kur'an okuyan herkes rahatlık hissediyor. Bu tarif edilmez. Bal tadına benzer ama herkes o tadı almıştır. Adam kafir olsun, müslüman olsun, mümin olsun ne olursa olsun, Kur'an'la muhatap olduğu zaman içinde bir huzur, bir rahat, bir ahenk hisseder. Kur'an manen de mucizedir yani. Manevi yönden de mucizedir. Kur'an'ın bir mucizeliği de kulağa hitap eder. Yani dinlediğin zaman bu ses, bu ahenk, bu şiiriyet hiçbir yerde bulunmuyor diyorsun. Kur'an'ın bir müjdesi göze de hitap eder. İçinde tevafuklar var yani. Aynı kökten olan kelimeler hep aynı sıraya gelmiş. Allah isimleri başta olmak üzere, bütün sahifelerde Allah kelimeleri alt alta gelmiş. Kur'an'ın bir müjdesi de ilim konusundadır. Yani felsefe konusundadır. Hiçbir ilim, kainatı Kur'an kadar güzel çözememiştir. Kainat nedir? Nereden geldi? Nasıl yaratıldı? Vazifesi nedir? Görevi nedir? Nereye gidecek? İnsanlar bu sosyal hayatta, bu kainat içinde ne yapıyorlar? Vazifeleri nedir? ''Nasıl düzenlenecekler?'' diye olan sorulara Kur'an kadar hiçbir kitap mukni ve güzel cevap verememiştir. Bu konuda da Kur'an'a rakip olabilecek hiçbir kitap, hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji yoktur. Ve yaklaşık kırka kadar çıkartabiliriz bu Kur'an'ın mucizelik yöndenini. Kitaplarda özellikle 25. sözde izah edilmiştir. Kırk yönden Kur'an'ın mucize olduğu anlaşılmıştır. Deştikçe mucize kaynıyor Kur'an. Bu mucize mühüründen anlıyoruz ki Kur'an, kainatın sahibi olan Allah'ın insanlar için gönderilmiş bir fermanıdır. Bu fermanda birinci planda insanların ne yapması gerektiğini söylüyor. Yani bir fizik kitabı gibi gelmemiş, bir astronomi kitabı gibi gelmemiş. Her ilmin özelliği içinde var. Her ilme yol gösterecek bir bilgi içinde var. Ama birinci derecede insanların irşadı için gelmiş. İnsanları doğru yola iletmek için gelmiş. Peygamberle aramızda 1400 sene var. Kur'an'ın sağlıklı olarak bize ulaştığından nasıl emin olabiliriz? Evet, Peygamber de Allah'ın elçisi olarak bize gönderilmiş. Yani sırf kitabı yetmiyor. Eğer melekler sadece bir kitap yere bıraksaydı kim ona sahip çıkacaktı? Kim o kitabı yaşayacaktı? Kim bize öğretmen olacaktı? Yani okullarda da bu böyledir. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Sırf kitap yetmez. Bir de ne yapıyoruz? Öğretmen tutuyoruz. Demek kitap artı öğretmen. Hz. Muhammed bizim için baş öğretmendir. Ve ilk vazifesi Hz. Peygamber'in Kur'an'ı açıklamasıdır. Yani Hz. Peygamber, Kur'an'ın dışında bize ilave bir yük getirmedi. Hz. Peygamber'in hakkaniyetinin en birinci delili de Kur'an'dır. Kur'an ve mucizelikleridir. Yani Peygamber'in hiçbir mucizesi olmasaydı dahi, Kur'an gibi ebedi, canlı, elimizde her an bulunan bir kitap, onun peygamber olduğunu ispat için yeterlidir. Ve Hz. Peygamber'in hakiki hal ve hareketlerinin bize sağlıklı olarak intikal ettiğinin en birinci delili yine Kur'an'dır. Elimizde duruyor, onun büyüklüğünü, öğretmenliğini, zatının yüksekliğini yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ayrıca tarih diye bir ilim var, bunu herkes kabul ediyor. Tarih bile Hz. Muhammed'den bu yana her şeyin zapt edildiğini, yazıya geçirildiğini söylüyor bize. Bizim ikinci delilimiz tarih delilidir. İslam'da bunun ismi siyer ilmidir. Siyer kitapları aralarında ufak farklılıklar olmasına rağmen Hz. Peygamber'in şahsiyetini, vazifesini, görevlerini, savaşlarını, aile hayatını bize aktarmıştır. Nasıl bir öğretmen olduğunu bize göstermiştir. İnsan bazen yani 1400 yıl önceki bir hadise beni niye ilgilendirir diyebilir. Evet ilgilendirir. Kur'an Hac suresi 78. ayette bu vazifeyi sen insanlara göstereceksin. İnsanlar diğer nesillere, yani sahabeler diğer nesillere gösterecek. Bu iş nesilden nesile devam edecek diyor. Bizim de en büyük vazifemiz bizden sonraki nesillere bu hakikatleri gösterebilmektir. Gelecek nesiller için endişe içindeyim ben. Onun için her aile, her ana baba en birinci vazife olarak bu din 1400 senedir bize nasıl geldiyse aynı sağlamlıkta, aynı ciddiyette, aynı üslupta bizde, bizden sonrakilere, yeni nesillere göstermemiz anlatmamız lazımdır diye düşünmeli ve hareket etmeli. En birinci vazifemiz de budur. Hani derler ya bütün varlığımız çocuklarımızdır, İşte bu konuda da bütün varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarının geleceğini düşünen bir nesil, bir ana baba, birinci planda kendini yetiştirmeli ki çocuklarına iyi bir örnek olabilsin. Örneğin hadislerde çok farklı rivayetler var. Diğer dinlerde de durum aynı. Mesela çok inciller var, çok farklı inciller var. Bu konuda ne diyorsunuz? Bir de ara soru olarak Hz. İsa'nın aleyhisselam hayatı bu incillerde anlatılır. Bu nasıl oluyor da vahiy oluyor? Şimdi, hadis kitapları yaklaşık 600 bine yakın rivayet şeklindedir. Bunun içinde elimizde mevcut 50 bin civarında hadis var. Diğerleri hep elenmiş. Niye elenmiş? Bir kısmı şüphe götürüyormuş. Acaba doğru mudur, yanlış mıdır? Alimler o şüphe ettiren rivayetleri esas almamışlar. Hiç şüphe götürmeyen hadis rivayetleri esas alınmış, yazılmış. İhtilaflar ise anlaşma problemleridir. Bu hadis midir, değil midir ihtilafı değil. Hep yolda gelirken ufak kırıntılarla bize geldiği için, ufak değişikliklerle bize geldiği için her bir âlim o öze yakın farklı bir anlam çıkartır. Dolayısıyla da farklı rivayetler haline dönüştürülmüştür. Bir örnek verir misiniz? Şimdi gelecekten haber veren rivayetler var. Hz. Peygamber gelecekten haber vermiş, ümmetini uyarmış, ikaz etmiş, uyanık olsunlar diye ciddi ciddi meselelerin üzerinde durmuş. Sonra bu meseleler kapalı olduğu halde tarih içinde adaptasyona uğramışlar. Mesela, içinizden bir azgın fırka çıkacaktır diye uyarıda bulunmuş, zamanla ihtilaflar baş gösterince, işte bu azgın fırka Emevilerdir diye tatbik yapılmış. Bazıları hayır, Emeviler değildir, onlar başka bir fırkadır demişler. Yani ihtilaflar çıkmış. Hz. Peygamber'in namaz kıldığı sabit. Beş vakit namaz kıldığı, cemaatle kıldığı sabittir. Bu namazın şekillerinde sonradan ufak tefek anlama farklılıkları doğmuş. Yani ihtilaf ana konularda değil, rivayetlerde değil. İhtilaf bir hadisin son şeklinde olmuş. Yani bu böyle miydi, değil miydi, rivayetin aslı neydi, son şekli neydi diye ihtilaflar ortaya çıkmış. Bu alimleri ilgilendiren bir alandır.